Elhamdülillâh lezî hedâna, lehâzâ ve mâkûnnâ alih'tediyel evlâne hedâna allâhu mâ tevfîqi yu'at-i sâmii illâ billâh ve rabbina bilhaqq sallû alâ râsûlina muhammede, allâhu sallînâ muhammedin ve alâ râsûl sallû tabib-i muhammed allâhu mâ sallî alâ muhammed sallû alâ şefî'i zunûbina muhammede, قاعد بالله الشميع العليم ابن الشيطان راد رب اعوذ بك من مزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا لقمان الحكمتين اشكر لله الى اخره صدق الله العظيم اللهم فاعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا وَدَفَعْتُ su السُّوءَ اَبْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةَ اِلّٰهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ Bugün inşallah Eyüel Veled kaldı, tabi okuyacağım onu da. El-ihtiyatat 24 ihtiyatla amel çıktı. Bundan dolayı Allah dostlarından hakim ölümme Ümmet'in Hakimi diye lakaplanmış. Bütün ümmetin Hakimi, hikmet sahibi zat. Allah-u Teala ne burada? Biz Lukmana hikmet verdik. Hikmet tıp ilmi manasına da gelir. Doktorlara hekim derler, hakim. Ama burada esas ince ilimler derdi efendimizlerimiz böyle mana verirdi. İnce ilimler. Yani isabetlik ilimler. Kimsenin ulaşamayacağı ilimler. Kimsenin izah yapamayacağı yerde efendim farklı getirilen izahlar. Bu zat Hakim-i Tirmizi Hazretleri'dir. İsmi Muhammed. Lakabı yani Hakim. Yani allah Teala büyük hikmetler vermiş ona. Üçüncü asır. Yani Hicri üçüncü asır. işte miladi de dokuzuncu yüzyılın başlarına denk geliyor. Hicri'de 3 üçüncü asrın sonlarına denk geliyor. Tabi şeye girmiş oluyor. Yani 3. asrın da başlarında diyor. Demek ki Kayrul Kurun Kalni asırların en hayırlısı benim asrımdır. Sübmelleddin el-Unnu'um sonra onları takip edenler 2. yüzyılı söylüyor. Tabiin tabakası. Sübmelleddin el-Unnu'um sonra onları takip edenler o da teba' tabeini zikrediyor. 3. yüzyıl o hadis şerifteki 3. tabakanın adamlarındandır. Babasının adı Alidir. Artık dedesi Hasan, onun büyük dedesi Bişir, künyesi Ebu Abdillah, ilk doğan çocuğundan künya alıyor. Ebu Abdillah yani Abdullah'ın babası olarak, geçiyor. Tirmiz'de doğdu mübarek, bu mübarek gecede Rabbim ruhaniyetlerini bizden haberdar eylesin, Amin. şefaatlerini nail eylesin. Amin. Bir alimi veya veliyi, hayat tarihçesini kim yazarsa mutlaka şefaatlerine nail olur. Ben de bu zatın hem ziyaret etmiştim evvelce Tirmiz'de. Kabri-i de koyduk. Tirmiz'dedir bu kabri Şerifi. Biz de ziyaret etmiştik. Bizim de ziyaret ettiğimiz resimler vardı ama bizim arkadaşlar bulamadılar. Böyle beceriksizlikler oluyor işte. Buluruz inşallah ama onu koyamadık. Nasip olmadı ama kabri Şerifi yeter bize. Bu mübarek kabri Şeriftedir. kabri Şerifinde öyle bir feyiz var idi ki yani Kalkamadık. bizi Beni kaldıramadılar zorlan. Yapıştık kaldık oraya. Yat desene yatacağım yani. Öyle feyiz, ruhaniyet böyle seni mıknatıs gibi çekip yapıştırır. Çok büyük bir velidir. Yani velilerin hakimi. Ümmetin tümünün hakimi. Bütün hikmetler kendisine verilmiş, lütfedilmiş, bahşedilmiş. Kısaca hayatından bahsetsek. O, siz de yazmadınız ama burada bu kitabın Tabii ön sözünün haricinde yediden başlıyor. Bu mübarek hakkındaki bilgiler yani onun kitabını ben tercüme ettim. Fakat o kitabı tercüme edene kadar ilk bölüm onun hayatını anlattım. Eserlerini anlattım. Mesela yani 59 sayfa. O da müstakil bir Risale olmuş yani. 59 sayfa. Şimdi ben yazarak şefaatine ummayı, ulaşmayı umuyorum. Siz de okuyarak bu gece kısa biraz değineceğim. Tabii tüm teferruatı kitaptan bulursunuz. İnsan, ben böyle bir şey bulduğum zaman yani Arapçalarda falan onu okumadan uyuyamıyorum. iki olsun, üç olsun. Uyuyamıyorum yani. Çünkü bu zat kimmiş? Tanımak istiyorum. Allah size de heves versin. Amin. Dostlarına karşı aşk versin. Şevk Amin. versin. Okutsun size. Amin. inşallah. Bu ilk bölümü Hayat tarihçesini okursunuz inşallah. Başlıklar halinde ayırdık. Birçok kitaptan topladık onları tabii. Arapça eserlerden vesaireden kaynaklarda sonda zikret. Sonra da ikinci bölüme geçiyor. İkinci bölüm Hakimi Timzi Kutsesi Ruhiye ait Kitabı İhtiyatat isimli senin tercümesi. Ben parantezlerle izah yaptım. Altta dipnotlar düştüm derken parantez açarak. Hani ki onun sözüyle bizim sözümüz karışmasın diye o şey çok titizlik ederim. Ve e, izah istiyor bazen. Çünkü 24 tane ihtiyatlı amel. Kısa kısa zikredeceğim inşallah. Kitap size baki eserdir inşallah. Oradan amel edeceksiniz. Amin. Çok önemli. Zuhurat oldu bu. Hiç bu kitap aklımızda yoktu bizim. Kitap geldi. Araplardan yani Lübnan'dan mı ne geldi? Kitabı, kitabı görünce şaşırdım kaldım. Hiçbir kitapta işini görmediğim ilimlere rastladım. Bu kadar kitap karıştırıyorum. Hiçbir kitapta görülmemiş işler olunca, bir de milletin imanını kurtarması, gıybet günahını, kefareti vesaire vesaire, baktım insanın mahvolduğu ocağını batıran işler, bunların ihtiyatı nedir, telafisi neyle olur ki ahirete yüzümüz olsun. Bir alimin beyanıyla hareket edersek, ''Men gallede âlimen, lekiyallaha salimen'' Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Kim? Efendi, babadan Kim bir alimi taklit ederse Allah'a selametle kavuşur. Çünkü neden ben kendime göre iş yapmadım ya Rabbi. Niye böyle yaptın kulum? falan zata göre hareket ettim ya Rabbi. Dediği zaman o alimin Allah'ın da itibarı varsa he? ne olur? Selametle Allah'a kavuşur. Ama o alimin itibarı yoksa o dayandı, bu dayandı. Yani sen kimi taklit ediyorsun arkadaş? Hakimi Tirmizi'yi taklit edeceksin. İmam Rabbani'yi taklit edeceksin. Şah-ı taklit edeceksin. İmam Ebu Hanife'leri taklit edeceksin. Dört mezhep müştehiklerini taklit edeceksin. Bunlar kim oluyor diyen adamların peşinden nasıl gidersin ya? Yani ahirete gitmeden yolumuzu, yönümüzü belirleyelim arkadaşlar. Orada bir daha ne derim ben hep? Mecbur istikamet cehenneme zümera. Girdin mi trafiğe, şerit değiştirmezler adama. Şeridi dünyada değiştireceksin. Burada şerit değiştirmek yok. Doğru gidersin. Kimin peşine? Yemene كُلَّ اُنَاسِنْ bir اِمَامِهِمْ Her kısım insanı, dünyada peşine gittiği, imamıyla çağıracağız. nevadirul <gülüyor> usul. Çok nadir temel meseleler. Çok nadir. O kitaptaki ilmi, onu bir ders yapsan, yani aklınız çıkar başınızdan kafaya kafanız tavana vurur. Hiçbir kitap bulamaz. Bir hadisi alır. O hadisten bir girer. Onun tasavvufundan, onun fıkhından, onun şerhinden, onun nizamından laf lafa açar. O asıl yani mesela 11. asıl, 100. asıl böyle yüzden fazla baplar var. Büyük kitap şöyle kalın. Onu tercüme zor da biraz. Ama yani o ayetten bu mana nasıl çıkıyor? Bu hadis-i şeriften bu delalet nasıl çıkıyor? İşte hakim Hikmeti verdik Mevla! buyuruyor ya dostlarımıza! İşte hikmet sahibi! O kitap, büyük kitap, keşke tercüme edilebilse veya ders yapılabilirse, hangisine yetiştireceğiz? İlimleri ondan, bazı ondan da burada almışım! Çünkü o buradaki sözünün izahını orada yapmış ya bura kısa! Oradan izah getirdim sayfasını verdim mesela hakikaten farklı ilimler göreceksin inşallah! Tirmiz neresi? Özbek, Özbekistan'ın efendim Ceyhun ırmağı var. O Ceyhun ırmağının kenarında kuruldu. Çok mübarek. Irmağı e, da gördük yani biz. Kabri şerifi ırmağa yakın. Ceyhun ırmağın. Ceyhun biliyorsunuz cennetten olan ırmaklar kaç tanedir? He? Beş. Ben beş biliyorum herhalde. Seyhun Ceyhun, Dicle, Surat, Nil Kamsü minenharil cennet Cennet ırmaklarındadır. Bizim Seyhan, Ceyhan değil ha. Seyhun, Ceyhun, onu da karıştırıyorlar. Adanalılar onun kendine mi çekmeye çalışıyor? Neyse. Yani şimdi, ama Türkiye'de olan var mı? Var, hem de kaynağı Türkiye'de olan var. Hangisi? Fırat, nasıl bildiniz? Dedim size evvelce de onun için. Sosyalden sınıfta kalırsınız yoksa. Sosyal bilgilerden. Evet, Fırat'a gittim kaynağına ya Erzurum'dan çıkar. Fırat bizdedir. Elhamdülillah. Dicle de bizden geçiyor. Kaynağı bizde olmayabilir. Dicle geçiyor mu? Tamam. İki taneden nasibimiz var. Niye Yahudi gözlüktü buralara? Ya mübarek topraklar işte. Şimdi kendisi tabi Büdüvşen benim işimin başlangıcı diye bir kitap yazmış. Esas kendisi kendisini tanıttığı bir eser var. Büdüvüşşe'n Şanımın baş, işimin başı. Başlangıcı diye. Burada da anlatmış. Bu mübarek zat burada isimleri sayılıyor. İsimleri bile tabi büyük bereket. Kuteybe İbni Sa'id, Salih İbni Abdillah Tirmizi, Salih İbni Muhammed El Sa'di, Sa Hasan İbni Ömer İbni Şekik, Yahya İbni Musa, Utbe İbni Abdillah Mervezi. Böyle sayıyor. Bütün bu ulemadan Hadis alimlerinden hadis öğrenmiş. Fıkhı babasından okumuş. Babası da kim biliyor musun? Babası da İmam-ı Azam'ın talebesi, i̇mam Muhammed'in talebesi. Yani İmam-ı Azam'la arasında iki var. Bir babası bir de i̇mam Muhammed. Çok yüksek fıkıhta zirve yani en yakın noktadan fıkhı almış. ferid Attar. Kardeşi Allah'a biliyorsunuz Biliyorsun değil mi? Mantık-ı sahibi. Çok büyük veliyi onu da ziyaret ettik burada O mübarek der ki, çok çocukluğunda ilim tahsili için yanmış tutulmuş. Bu ilim şey de, tasavvuf da ayrı bir iş, bu ilim de ayrı bir şey. Ilme de bir heves geliyor insana, çocukken gelirse bu. Hani şimdi hobi mobi diyorsunuz. Yani o bir tutku. O ilim hastalığı ve isteği ne iştah bırakır, ne uyku bırakır, ne bir şey bırakır. Yani doymaz ilimden el caian laşpandır ala der efendim babamız. İki aç doymaz. Caiful ilm biri ilim açı. Öğreneyim, öğreneyim, öğreneyim, okuyayım, okuyayım. okuyayım. Ve dünya bir de dünya açı. Dünya açı Allah muhafaza. Katır trilyonu var hala nasıl kar ederim diye iş arıyor. Yeme ömrü etmez. Böyle. Allah bizi ilim açlarından eylesin. Amin. Amin. Şimdi iki arkadaşıyla anlaştılar. Dediler ki hicrete gitmeden ilim olmaz. Hani bir de Rize'ye gittik ya. Gurbet bu ilimde çok faydalıdır. Biraz tirmizden ayrılalım. Etraf ulema evliya dolu. Ee, biraz ilim de edelim. Allah'ın rızasını kazanmak için. De, para kazanmak için değil. Geldi dedi ki anne ben ilim yoluna gitmek istiyorum. Müsaade buyursan. İki de arkadaşım var. Yalnızlık da iyi değil yolculuklarda. Dedi, ''Yavrucuğum, ben zayıfım, kimsesizim, hastayım, benim hizmetlerimi sen yapıyorsun, beni böyle çaresiz bırakıp kime gideceksin?'' Sen, ''Senin ilminde fayda olur mu?'' dedi, anneyi razı etmeden. Bu çok önemli bir şey. Eğer anne sana muhtaçsa, hani geldi sahabeden biri dedi, ''Ya Rasulallah, ben cihata gitmek istiyorum.'' Ne buyurdu? Annem var mı?'' ''Var, annene itaat et.'' Yani annen seni istemiyorsa göndermek, Annen hizmetine bak. O da annesi razı olmayınca geldi arkadaşlarına dedi ki ben mecbur oldum sözümde duramıyorum ama Allah sormaz sözleştik ama anam burada devreye girdi. Arkadaşları gittiler öyle üzüldü öyle üzüldü ağlıyor diyor ama tabii annesinin hizmetini eksik etmiyor ona da tabii etmiyor ama arkadaşlarım alim olacak ben kaldım burada cahil. Hoca bulamıyorum efendim. Kime gideceğim? Ne edeceğim? Bir mezarlıkta oturuyor. Evliyaullah'ın hep hidayet hallerinde falan mezarlıkları çok severler. Dirilerden çok zarar olduğu için, ölülerden zarar gelmiyor diye mezarlığı tercih ederler. Behlül Daena'ya dediler ya, evin yok mu, barkın yok mu? Kardeşin Harun Harun Reşit kocaman halife emirul müminin sen mezarlıktan çıkmıyorsun. Gıybet etmeyen bir topluluk da onun için bunlarla oturuyorum dedi. <gülüyor> Çünkü öbürleri arkanı dönüyorsun başlıyorlar kaynatma. Efendim gözlerinden yaşlar boşanmış üzgün vaziyette duruyor. Nurani yüzlü tatlı sözlü bir zat zuret yani mezarlıkta göründü. Ama şey değil rüya değil. Alenen geldi yani. Dedi yavrum niye ağlıyorsun? Dedi başıma böyle işler geldi. Ben ilimden geri kaldım. Senin dedi o iki arkadaşın dünyanın en büyük alimlerine ne Bağdat, Şam, Mekke, Medine. Dünyanın bütün alimleri oralarda. Hepsinden okuyacaklar öyle mi? Sen de kaldın burada anana hizmete. Ben seni onlardan daha ileri geçirecek ilim öğretmem için ister misin? İstemez olur muyum Efendi Hazretleri dedi. Dedi her gün sana ders vereyim. Üç yıl onun evinin yanında yani mescid. O bir yere gitmiyor anasını bırakmadan o zat geliyor buna ders veriyor. Kim olduğunu da bilmiyor. Sonra üç yıl sonra anladı kim ama her gün ya millet ömründe bir kere görse abat oluyor. Her gün üç sene. Meğer Hızır Aleyhisselammış. ya Allah Allah dersiniz tabii ki. Ananızı dinleseydiniz size de görüldü beki. Ne ananızı dinlediniz var ne babanızı mübarek. Ananıza laf çakıyorsunuz ya. Sert konuşuyorsunuz ya. Sesi yükseltiyorsunuz anaya. Nasıl anaya ses yükseltilir? Bereketiniz kalır mı? İlminiz olur mu sizin? Bana nasip olmadı. Ben anama ses hiç çıkartmamışım. Sesli bağırmam konuşamam yani. Tabii adam da öyle kadındı. Bağırtmazdı adam. Ayrı dava bazı analarda bağırt duruyor ama o bağırtırsa da sen bağırmayacaksın tamam şimdi sonra dedi ki 3 sene evladım sen dedi allame cihan oldun yani Bir torba küpü doldurdun dedi bunlar gelsen ne olacak sen bunlar 40 sene daha okutursun dedi ya ama dedi her pazar gecesi görüşelim yine aramız devam etsin irtibatımız her pazar gecesi devam etti manevi hallerini birbirlerine anlatıyorlardı Derdi ki, benim derdi ne bulduysam, Hakim müzazetleri anama itaatim ve onun sözünü dinlemem bereketiyle bana lütfü ihsan olun. Artık işte annesi vefat etti falan. 27 yaşına geldi. Hacca gitti. Hacca gitme yoluna çıktı. Bir müddet Irak'ta kaldı. Basra'ya geçti. Basra'dan Mekke'ye mükerreme ulaştı. Ve Kabe-i Muazzama'da itikafa girdi. Seher vakitlerinde devamlı günahlarımdan tevbe ederdim diyor. Halbuki günah yok, büyük günahlarımdan tevbe ederdim diyor. <gülüyor> günah buna işlemesi yok, vakti yok. Fakat o manevi hallerde tabii hani bir yüksek makama çıkınca bir alt makamdan tevbe ediyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya ve innele estağfurullah fil yevm ve leyle 70 Günde 70 kere istiğfar ederim. Niye 70 kere istiğfar ediyor? Devamlı terakki ediyor. Bir makam daha yükselince Gerideki makamda kalmışım, estağfurullah diyor. Anladın? Böyle Zühdüm arttı diyor, dünyaya karşı meylim azaldı diyor. Sonra Allah dua ettim, hafızlık nasip oldu daha 27 yetişin kadar Arapça ilimleri yuttu da, hadisleri falan. Sonra hafızlık ona nasip oldu diyor. araştırmalar yaptım diyor, belde belde dolaştım diyor. Devamlı oruç tutuyorum, bayram günleri hariç sıralı oruç. Nafile namazlara devam etti. Ve böylece bana diyor riyazat sevdirildi. Riyazat işte hayvani gıda yememek. Az yemek, az içmek, az konuşmak, az görüşmek, hayvani gıdadan uzak kalmak, gündüzleri devamlı oruç tutmak. Baktım ki diyor manevi yolda ilerlemem için çile çekmem lazım. Tabii meşru çile çekeceksin. Gayrı meşru çile olmaz. Yani iftar olduktan sonra oruca devam edilir mi? Mecbur sünnettir açacaksın. Ha çok yemezsin ayrı dava. Kırlarda geziyorum, mezarlıklarda dolaşıyorum diyor. O arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada gördüm diyor. O rüyadan sonra Allahu Teala ile aramdaki bütün perdeler kalktı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona mürşitlik yaptı. Çok ilhamlara mazhar oldum diyor. E, tasavvuf elinden tabii mürşit lazım. İlla da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görsen de Yine hayatta olan mürşitlerden biri lazım mı? Lazım. Onlarla da ararken Ebu Yezid el-Bestami Hazretlerini görenlerden Beyaz Bestami'nin kendisi değil. Ona yetişemediği. Beyaz Bestami Hazretleri'nin ashabından yani adamlardan Ahmet İbni Khadravey. Ahmet çok büyük veli. Bin tane veliyle beraber Bestam'a geldi. Beyazıt Bestami hazretlerini ziyarete geldi. Ona Bağlanmaya geldi. Bin tane veliyle beraber geldi. Hepsi de dereyi yürüyerek geçiyorlar. Derin suyu. Hepsi de dereyi yürüyerek geçiyorlar. Bir tanesi geride kalsa zaten adam yerine koymuyorlar. Anladın? Biz sandalla geçemiyoruz. Alaboru oluyor, ters dönüyoruz. Bin tane veliyle velilere bak. O uçan falan ayrı. Hepsi denizde yürüyebiliyor. O vaziyette geldiler Beyaz Pestami'ye intisap etmeye. Ahmet bin Khadravey çok büyük. Bu hakim Timci Hazretleri de ona rastladı. Onun adamlarına iltihak etti. Sonra Yahya İbni Muaz Hazretlerinin Yahya İbni Muaz da çok büyük. O da büyük velilerden onun da sohbetinde bulunmak nasip oldu. Sonra Beyaz Pestami'nin adamlarından o da. Sonra Ebu turab nakşibî, O çok büyüktür Ebu Turab. Parça oldu çölde. Kabri bile yok. Allah'ın aşkından. Öyle Mevla'ya bağlandı gitti ki bütün aslanlar bir parçasını aldılar gittiler. Yani sırf ibadet ederdi çöllerde. Onun aşkına kimse yetişememiş. Ebu turab nakşibî, Onun adamlarından yine Zünnûn-u Mısri. Onun hesabından Ahmet Celâ. Bu da çok büyüktür Ahmet İbnül Celâ. Bunlarla görüştü. Böylece tasavvuftan nasiplenmeye başladı. Tasavvuf ilmi, ahlak ilmi, kelam ilmi, ilmi, hadis, tefsir, fıkıh ilimlerinde çok üstün makamlara nail oldu. Şimdi ahlakı bakımından, burada söylüyorum üstün ahlakı mesela, şefkati, acıması, bütün mahlukat acıması. Birisi on zamandaki alimlerden onun aleyhine konuşuyordu. Hep olur bu evliyanın aleyhine alimlerden konuşanlar çıkar. Ya bu bir şey değil. Boş adam şudur udur. Hurafe anlatıyor falan. Ona da dediler uydurma hadisleri rivad ediyor. Hadisler zayıf uydurma. Halbuki baş muhadislerden bütün kitabını İmam Suyut'i kabul ediyor onu. İbni Kesir kabul ediyor ondan. İmam Kurtubi 80 yerde almış ondan tefsirde. Kurtubi ne demek yani? Suyut'i ne demek? İbni Kesir bütün alimler onun hakkında bir meddül bahsi var. Aklınız durur İmam Zehebiler. Yani İbni Teymiye bile kabul ediyor Düşün artık yani. Düşün artık İbni Teymiye ki önüne geleni reddeder. Kendisi de zaten merdüttür ama o bile kabul ediyor onu. Bu kadar büyük muaddis. Aleyhine konuşurlar her dönemde olduğu gibi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüğü adam. O alim. Kainat Efendisi buyurdu ki ona sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu alimlerin de şu şeyi hoşuma gidiyor. Demek doğru alimler ki yanlış yaptıkları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ikaz alıyorlar. Şimdikiler niye ikaz almıyor? İşte o eski alimlerdeki mesele ikaz geliyor. Bunu sus'ta çok kısa dinlemişsiniz benden. Hemen uyandırılıyorlar. Çünkü demek ilimleri niyetleri iyi. Araştırıyorlar meseleyi. O arada ikaz gel. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ona? O bilmiyor ama mevzuyu ne, me hakkında. Sen dedi, kendini ne zannediyorsun? Çok büyük alim diye geçiriyorsun. Yani o mealde söylüyorum. Peki, bir gece evi mübarek dünyadan çok soğuk, küçücük bir kulübesi var. Dünyada başka bir malı yok. Evinin de kapısı yok. Halı, kilim atmış yani kapıya. Kilimden açan giriyor. Köpeğin biri de girmiş. Onun bir tane sedir şeyi var, hasır yerde, köpek onun üstüne yatmış uyumuş. O da gelmiş yorgun argın, kim bilir kaç günlük uykusuz derslerden, şeylerden. Açmış şeyi, kilimin ucunu kalmış eve girecek, bakmış köpek uyuyor. Ben bu köpeği rahatsız etmeyeyim, kendi kalkmasını bekleyeyim diye. Gelmiş, gitmiş, bakmış, çıkmış. O gece mi ertesi mi? Artık kadar? 80 kere o gece bakıyormuş, çıt çıkartmıyormuş. Böyle biraz bakıyormuş uyandı mı diye. 80 kere o köpek uyanmadı diye çıt çıkartmadan kapıyı kapatıyormuş şeyi. Perdeyi çekiyormuş. Şefkat meselesi. Acıma meselesi. merhamet meselesi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zata ne dedi o halime? Yahu dedi bir köpeğin keyfini kaçırmamak için ne olur kendin çıkar mısın diye ricada bulunurcasına seksen kere bir gece köpeği gözleyen bir adamla kendini eş mi tutuyorsun sen be dedi. Ne amelin var da ne konuşuyorsun ne dedi. Ne ahlakın var da ne konuşuyorsun. Bir uyandı. estağfurullah Hemen gitti Hakim-i dersine katıldı. Müritlerinden oldu. Ben dedi. Çünkü mevzuyu bilmiyor. Kainatlı Efendisi biliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Tearazu aleamalukum. Fırsalah bel mesela sabah akşam amelleriniz bana arz ediliyor. E bu hadis sahiptir. Eski ameller arz ediliyor, hakimdir bizim o yaptığı da arz ediliyor. Öbürü köpeğe ne yapmış? Arabanın arkasına takmış, ne biçim çekiyordu, değil mi? Canı çıktı köpeğin. O da arz ediliyor. Kedi ateşe atan, o da arz ediliyor. İnsanı dövende katillerin katli de hep arz ediliyor. Allahım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahzun edecek amellerimizin ona arz olunmasından bizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Şefkat, hanımına karşı davranışları mesela, hanımına sordular ki, Hakim Hazretleri'nin şeyini, e, size kızdığını nasıl anlarsınız? Yani ara sıra kızıyor mu? O da insandır. Dedi ki, ara sıra kızıyor, anlıyorsun. Nasıl anlıyorsunuz? Bize çok iyi davranmaya başlıyorlar. İyi davrandığımı kızdırdık. Ya yani çünkü nefis ne istiyorsa o mübarek ne yapıyor onun? Tersini yapıyor. Nefis bağırmak istiyor. Bağırmıyor. Hızır sen senelerce irtibatı kesildi. Sonra. Üzülüyordu da. Ya Allah tamam erdi erişti ya artık. Sen yolunu bulmuşsun yani. Ama yine de manevi bazı hallerini görüşmek istiyor. Ona arz etmek istiyor. Hızır ilim bir şeyler sormak istiyor, istifsar Manevi hallerinin araştırmasını yapmak istiyor. Do taz yani ne diyeyim sana doğruluğunu süzgeçten geçirmek istiyor. Belki bir ilham geldi, sahih mi değil mi vesaire. Epey zaman görüşemedi. Sonra bir gün bir yoldan gidiyordum. Kadının biri çocuğuna mı kızmış, ne etmiş? Çamaşırlarını yıkadığı bütün ne necasetli, mecasetli bütün çamaşırlarını sulan Çocuğunu kafasına dökeyim diye, tabi çocuğu kaçtı Hakim Hazretlerinin tepesinden aşağı e, Tam da camiye gidiyor, necasetli su var, bütün üstünde de koyuyor. Tarafına bile bakmadı, böyle özür dilermiş gibi kendi şey etti Biraz gitti Hızır Aleyhisselam, Selamun Aleyküm Eğer dedi böyle bir yan baksaydın, beni göremezdin Ama sen ki nefse muhalefet ettin Yani insan bir bakar, ne yapıyorsun be kadın be ''Nereye döküyorsun bir bak ya?'' ''Demedin, beni gördün de.'' Yeniden başladılar mülakata. Bu tasavvuftaki işler ince meseleler. Bu işin temelini sorarsanız, ben çok iyi biliyorum, yapamadım da. Nefse muhalefet. Yat dedi kalk, kalk dedi yat. Konuş dedi sus, sus dedi konuş. Ben böyle... Gördüm ben bu işi. Vazetmek etmek isteyince etme. Vaaz etmek istemiyorsun, et! İyiliği emretmek istiyorsun, etme! Etmemek istiyorsun, et! Çünkü neden? Bu şeriat nefsin hilafına razı edilmiş bir şey yani. Nefis devamlı kötülüğü emrediyor. Bu zatlar böyle terbiye edildiler, böyle yetiştirildiler. Tabii her veli gibi ona da itirazlar oldu, iftiralar atıldı. Kirmizden sürgün ettiler. Hep bu hiclete zorlanma meselesi. Görüyorsunuz hayatlar ay. diye bir kitabı var. Ben de de var. Bu Hatmül ince bir mesele bir kitap. Bu kitabı e, diyor ki burada bir iddiası var. Yani katemül e, peygamberlerin sonuncusu olduğu gibi hatem velilerinde Evliya, velilerin de sonuncusu var diyor. Ha benim demiyor. Velilerin de bir, yani mührü var. Yani kendisinden sonraki asırlara damgasını vurmuş diyelim, mühür vurmuş. Diyelim. Böyle bir şey beyan ediyor. Sonra, buradan e, bir görüşü var. İmam Münavi Hazretleri Feyzul Kadir de bunu beyan ediyor. Diyor ki, bir peygamberin iki ciheti var. İki yönü var. Birisi hakka bakar, birisi halka bakar. Hakka bakan cihetinde cihetine ne denir? Velayet. Yani velilik, Allah dostluğu. Halka bakan cihetine ne denir insanlarla ilgili yön ne? Nübüvvet. Peygamberler için konuşuyorum. Peygamberlik tarafı. Çünkü peygamberlik neyle alakalıdır? İnsanlara helal haramı öğretmek, talim, tebliğ ile alakalıdır. Halkla ilişkiler. Şimdi bu velinin bir peygamberin iki tarafı var. Velayet tarafı var, Hakk'a bakan. Nübüvvet tarafı var, peygamberlik halka ilgilendiren. Yani milletle ilgileniyor ya. Bazı veliler biliyorsunuz ziyarete gitsen, seninle görüşmez. Şeyh Vefa ne yaptı? Abdülhazet Fatih'i bile kapıdan çevirdi, görüşmeyi kabul etmedi. Bazı veliler ne yapmaz? İşte Şeyh Vefa acayipti. Bu siz anca Vefa bozdasından haberiniz var benim gibi değil mi? Vefa. Şeyh Vefa var orada ziyaret et, ettiniz mi hiç bilmiyorum. Şu arkada. O mübarek zat mesela, şey ondan e, Beyazıt Hazretleri yani, Sultan Beyazıt Padişah yani kızının nikahını kıymasını istedi mesela. Dedi ki şu saatte teheccüdüm var, şu saatte kırahatım var, şu saatte tilavetim var, İşrak şu kadar, kuşluk arası bunu yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, hiç vaktim yok dedi. Padişah'ta özür dileriz efendim dedi. Şimdi nasıl? Cumhurbaşkanı çağırsa atlarlar mı? He? Yağlı yemek de var. Atlarlar. Adam padişah diyor, kızının nikahını kusura bakma diyor. Virtlerim var, işim var, gücüm var. Senle mi uğraşacağım diyor. Hocam yok diyor. Gid kızını evlendirsin. Şimdi bunlar velayet tarafı ağır bastığı için halkla ilişkileri yok. Şimdi bir peygamberin velilik tarafı üstün birlik tarafı üstün. Ha şimdi Hakim-i Hazretlerinin görüşüne göre Peygamberin velilik tarafı üstün. Çünkü o sırf Mevla'ya yönelik olduğu için diyor. İmam-ı Rabbani buna itiraz ediyor. İmam-ı Rabbani mektubatta diyor ki nübüvvet tarafı üstündür çünkü miraçtan iniştir, çile çekmedir, cihat fazladır, milletle uğraşmakta daha büyük makamlar var. Peygamberlik tarafı üstündür. O ayrı bir şey. Meşayih arasında ihtilaflı olan bir şey. Ama Hakim İtirmisi bunu deyince kalktılar sen efendim ne dediler? Bu dediler evliya peygamberden üstün dedi. Halbuki o ne demişti? Peygamberdeki velilik tarafı aynı peygamberin nübüvet tarafından üstün. Anlatabildim mi? Bunlar ne çıkarttılar? Valiye gittiler dediler ki bu adam diyor ki veliler peygamberlerden üstündür. Haşa! Halbuki kendi kitabı var. Hiçbir veli en yüksek makama çıksa da en edna nebiden üstün olabilir mi diyor aşağı diyor. Bu beyanı olduğu halde gammazlayanlar tabii ki iş arıyorlar. Kıskananlar var. Tirmiz'den sürüldü. Geldi Belge. Belk şehrinde çok kaldı. Belk şehrinde de bu görüşlerini yine yanlış anlattılar. Sağa sola aktardılar. Efendim Belk'te de vali ona çok hürmet etmişti esasen Hanefi mezhebinden olduğu için Belk de hep Hanefiydi o zaman Bu da Hanefi mezhebinden olduğu için çok ikram ettiler Hürmet ettiler baştan Sonra yeniden iftiralar Oradaki çekemeyen alimler tarafından Çıkarılınca Ya Rabbi nereye gidip çirimizden geldik buraya Buradan <gülüyor> Diyor ki manen işte Mevla'ya muracaat edin Bir iç savaş çıktı diyor Bana eziyet eden Hoca hacı ne varsa Hepsini sürdüler diyor millet bir savaş çıktı. Bu sefer bir sabah evimde duruyorum. Kapımı çaldılar. Baktım ki kim gelmiş. Bütün alimler, kıraatçılar, müfessirler, muhattisler Dolmuş kapıya. Dedim ki hayırdır bunu beni mi sürmeye geldiniz? Yok ya biz senin ilimlerinden istifade etmeye geldik. Bize bir ders okutur musun? E dedim gelin evime okutayım. E dedi tamam. Oturduk. Ertesi gün ev almıyor. Dediler yan mescide gidelim. mescit ertesi gün mescid almıyor. Mevla bana bir açtı yolları diyor en büyük mescitler dar geldi ama bütün okuyanlar da hafız, alim, müfessir muaddisler benden diyor istifade ettiler ama çok çile çektim diyor o çileli günlerde benim olgunlaşmama vesile oldu yani sıkıntılar da insanı ne yapıyor terbiye diyor ama Rabbimize biz yalvarıyoruz ya Rabbi belalarınla değil de afiyetinle bizi terbiye eyle. ya Rabbi biz belaya dayanacak çapta değiliz ya Rabbelak. Güçte değiliz. Ama oluyor. Benim de başıma bu hapistler bir, iki, üç. Yani ilginç şekillerde farklı iddialarla asılsız haberlerle aynı durumlar yaşanıyor. Ama fayda var mı? Var yani. Ben kendi maneviyatımda fayda gördüm. Kendi iç alemimde fayda gördüm mesela. Bunlar inkar edilemez. Çekilen çilelerin mevlakatında mutlaka Karşılığı vardır. Keşfuzunun sahibi Katip Çelebi meşhur. O da öyle diyor. Hiç alakasız iftiralar attılar. Tirmizden sürgün ettiler. Zahiri alimlerle tasavvuf eli arasındaki yani ezeli çekişme var ya bu ezeli çekişmenin efendim çilelerine maruz kaldı diyor. Burada bunlar tek tek izah ediliyor. Şimdi kendisinden sonra gelen evliya üzerinde bıraktığı etki. Çok büyük etkiler bırakmıştır. Mesela Muhittin İbni Arabi Muhittin İbni Arabi diyor ki ben veliliğin veliliğin sonuncusu benim diyor. Kâtemul velaye yani veliliğin mührü benim diyor. Muhittin Arabi'nin kattesallâhu aleyhi büyük velidir. Muhittin Arabi bu görüşü nereden almıştır? Kendisine 300 sene evvelki He? Hakimi Tirmizi Hazretleri'nin kitaplarından istifade etmişler. Hatta Hakimi Tirmizi Hazretleri bazı sualler sormuş. O suallerin cevapsız bırakmıştır. Çok manevi sırlar var demiş. Cevap vermemiş. İzin yok demişler. Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin sonra o usta eseri var. Yani Hakimi Tirmizi'nin diyor cevapsız bıraktığı suallere cevap vereyim. Diye kitap yazmıştır. Onu çok takip etmiş. Gölgesi gibi takip etmiş. Yani kitaplarını eserlerini Muhittin İbn Arabi'nin ne diyor? şalallar o. Fakat her biri, her biri bir kitap var. Her biri bir kitap var. Her biri bir kitap var. Her biri bir kitap var. Her biri bir kitap asır onunla biri bir kitap var. Her biri bir kitap var. Her biri bir kitap var. Her biri bir kitap bir zatın kendisinde bulunmasıyla biri bir kitap var. Her biri Muhittin İbn Arabi de diyor ki, benden sonra gelecek tüm asırların teki benim diyor. Yani her asırda bir var ya, ben bundan sonrasının toptanını sahibi diyor. Kardeş Allah'a şirka ol. Evet, onunla da çok mücadeleye girilecek hal yoktur. Makamı yüksektir. Ama tabii ki sorarsanız, İmam-ı Rabbani mi o mu? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, öyle iddiaları vardır, öyle halleri vardır, öyle ilimleri vardır, bazen uymuyor şeratın zahirine. Fakat diyor, ben onu manevi alemde görüyorum ve lehacevenle şeyh yurâfil keşf minel makbûlî muiddin Arabi benim keşfimde makbullerden gözüküyor diyor. Yani i̇mam Rabbani Hazretleri onu görmüştür. Yani manevi alemdeki yüksekliğini de ispat ediyor. Fakat e ta bizim Efendi Hazretleri i̇mam Rabbani tercih eder. Biz de o görüşteyiz. Ee, Efendi Hazretlerin hocası vardı. Hacı Dursun Efendi Çalekli, Dursun Feyzi Efendi Hazretleri. Ben çocukken ona bir hizmet etmişim yani. Bir lira para verdi bana. Yemediğim çikolata kalmadı. Para bitmiyor. E ya Hilmi Bakkal vardı İsmail Han'ın karşısına, Böyle kesek çikolatalar var. Çok sert. bitter. böyle. Böyle dişlerim hep gitti onların yüzünden. Oh Bayağı aldım o parayla mübarek. Biraz çocukum çok. Altı yaşına mı? Yedi yaşına İlmi Bey. Hacı Efendi. Mübarek adamı diyor da çok. Efendinin hocalığını yapmış. O efendi hazretlerle bazı böyle e, şeyleri olurdu, tartışma gibi. Bir fetva verirdi, hocam etme bunu, <gülüyor> bu fetva uygun değil. Efendi takvayı tercih eder, anladın? Açlama yapılıyor ya inekler, yani doğal döllenme değil de, ineği açlamayla döllüyorlar. efendi fetva vermiyor o işe. Hac efendi verdi fetva. Efendi sofrada oturuyor, yoğurt diyorlar. Bu yoğurt da o inekten demesin mi? Bıraktı kaşığı yere. <gülüyor> Bizim Efendi öyledir yani. hiç. Neyse o mübareğin öyle işleri vardı. O büyük alim o da canım. Efendi Hazretleri diyor ki bu iddini Arabi'nin üstüne çıkamaz. Efendi diyor ki imam var abbanidir. Vardır değildir. Hacı Efendi rüyada gördü. İşte bak ne diyorum sana. Adam olursan hemen gece ikaz gelir. Rüyasında dediler ki ona Ahmet el Faruk'i. Oradan anlattı. Sabah hemen dedi ki senin dediğin haklı çıktı dedi. Bana öyle söylediler. Yani İmam-ı Rabbani tabi ikinci binin müceddidi olmak hasebiyle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki bin bu ikinci binden sonra da bin gelmeyeceğine göre üçüncü bin yok. Dolayısıyla orada çok büyük makam sahibi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. i̇bn Arabi Hazretleri tabii ki büyük şey. Osmanlı Devleti'ni keşfetmiş biliyorsunuz. He? He? Eslaüdüvel ba'del, ba'des sahabe diye <gülüyor> devleti husmaniyeti. Osmanlı'nın adı yok. Osman Gazi doğmamış. Sahabeden sonra en düzgün devlet diyor. Abbasileri, Emevileri de katıyor bak. Sahabeden sonra en düzgün devlet Osmanlı Devletidir diyor. Sultan Abdülhamid Hazretleri onu camisine levha olarak astırdı. Yıldızdaki camisine. Bu ne büyük bir keramet ya. Bana her şey bildirir, gösterildi diyor. Ya... O fütuhat-ı yazdığı zaman o koca fütuhat-ı Mekke'yi Mekke'de yazdığı zaman dedi ki Ya Rabbi kabul mü değil mi? Anlayacağız bu meseleyi. Nasıl anlayacağız dedi? Kabe'nin damına yazma şeyi koydu sayfalar. Üzerinde ne taş var ne toprak var. Kabe'nin damı. Kabe'de rüzgarlı yer. Bazı kere yağmur yağar. Bazı kere sel olur. Kabe'nin selleri meşhurdur. Kabe'de bazı bir eser ha. Vinç devrildi. Geçen de vinç devrildi. O <gülüyor> rüzgarlar. Kabe öyledir. Bir sene kaldı fütuhat bir sene sonra tavana çıktılar, aldılar. Noktası silinmemiş. Yapraklar öyle duruyor, hamur şeyleri gibi. Kabuldür dedi ya Rabbi, aldı. E böyle bir at şimdi. Bu, bu da, yani bunun aleyhine konuşma kimsenin hakkı yok. Ha, anlamıyorsan laflarını, okuma onun kitaplarını. Zaten dedi ki, biz öyle bir kavmiz ki, bizim kitaplarımıza bakmak haramdır. Niye? Ehli olan gelsin bu meydana. Ehli olmayan bizim Efendim kitaplarınızı okumasın diyor. İnce ilimler var değil mi şimdi? Mesela demin ki bir sözünü söyleyeyim sana. Hatemül velaye diyor ki Hatemün nübüvve Kim Hatemün nübüvve kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mührü Son damgayı vurmuş. Bu ilimleri nereden alıyor? Hatemül velaye. Hatemül velaye kim ona göre? Kendisi veliliğin mührü. Hatemün nübüvve bu ilimleri kimden alıyor diyor? Hatemül velaye'den alıyor diyor. Benden alıyor diyor. İzah edebilir misiniz? Var mı izah? Bunu diyene ne derler? Zındık derler. Ama bu Muhittin İbn Arabi olursa burada şerh lazım. İşte onu şer etmek için de Molla camiler şerh yazıyor. Molla camiler şerh yazıyor. Tamam mı? Haca Parisalar şerh yazıyor. Bütün ulema-i şerh yazıyor. Neden? At ortaya bir şey. Çöz bakalım. Bizim Efendi Hazretleri çok pratik bir şey söylerdi bu işte. Bu kadar şerh okudum çözemedim. Efendi bir laf söylerdi. Derdi ki bunun manası şudur evladım. Sen gittin bir erik aşladın tarlaya ektin. Bahçeye bir kayısı ektin. Sonra bu kayısı ağacı meyve verdi. Sen o meyveden yemeği sever misin? Seversin değil mi? El emeği. Kendi diktiğin ağacın meyve vermesinden mahsul almayı sever misin? Seversin. Şimdi diyor ki muhiddin Arabi şunu demek istiyor, ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşlamasıyım. Yani o beni açladı, o beni ekti, o beni bitirdi, o beni yetiştirdi. Şimdi benim bazı anlattıklarımı dinleme koşuna gidiyor onun. Anladım şimdi. Mesela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mana alemde birçok evliyaullah şey yapıyor, ''Getir bakalım kitabını.'' diyor. ''Getir, okuyacağız.'' diyor. Kitabı okuyor değil mi? i̇hya ül teftiş ettiler ya. Ve bu ilimleri benden oluyor. Yani benim söylediğim şeyleri beni dinliyor diyor yani. Neden? E benim yetiştirdiğim aşlama, bakalım nasıl mahsul vermiş. E bunu Efendi Hazretleri ne kadar kısa anlattı görüyor musun? Kırk tane şerh bunu açıklayamaz yani. Onun için bu ilimler derin ama Muhittin-i Arabi'nin bu işte önderi kim? Hakimi Tirmizi Hazreti. Onun da daha birçok velinin de mesela Ebu Bekir İbni Verrak Hasan İbn Ali El Cüzecani bunlar çok büyük muhaddes alimler. Bunlar hep Hakimi Tirmizi'den almış. i̇mam Gazali İhyaül Ümidin'de gurur bahsi var. Gurur yani kendini beğenme, aldanma, mağrurlanmak meselesi. O bahiste Hakimi Tirmizi'nin Kitabü lekyas fel muhtarin akıllılarla aldananlar diye bir kitabı var hakim hazretler. O kitaptan almış İmam Gazali o bölümü. Birçok alimler ondan istifade etmiş. İbn Kayyim el cevziye mesela İbn Teymiyye'nin baş talebesi ki gölgesinden daha iyi takip edermiş onu. O da mesela Kitabur Ruh ruhla ilgili bir kitap yazmış. O ruhla ilgili bütün manevi ilimler, gizli ilimleri ondan almış. O ruh rabıtayı bile ispat eden deliller var ruh kitabında. Haldebadi bile o Ruh kitabından kaynak veriyor. Katasallahu aleyh. Ondan sonra İbn Ataillah el-İskenderi. Kim o? Hikemi Ataiye duydunuz mu? Hep anlatıyorum hocam. Hikemi Ataiye. Ne demek Hikemi Ataiye? İbn Ataillah Hazretlerinin yazdığı hikmetler. O hikmetlerin şerhi olarak dünya kadar kitap var. İbn Abbad'ın var. İmam Zerrukun İmam Ahmet Zerruk Hazretleri 37 tane mineşeh yazmış ona. 2500 sayfa bir tanesi. Hikem az kalsın Kur'an olacaktı diyorlar ya. Kadele hike Kur'an. Yani Allah öyle bir ilham etmiş ki. Hani peygamberin mucizesi vahiy gelir. Evliyaullah'a da keramet olarak ne gelir? İlham gelir. Bu gelen ilhamlara hikmet dener. Bu hikmetler mesela Hikem-i ya ders yapılacak kitap. Ramazan Bulti Rahmetullahi Aleyh. E, hikem dersleri yapardı mesela. Bir hikmet yani madde madde. Ama öyle bir şey ki yani akıl mantık duruyor. Mesela bir hikem hikmet hikemden bir şey söyleyelim. Halid-i Bağdadi de onu naklediyor. Masiyetun evrazet züllen ven kisara hayrun min taatine ve istikbara. Bilmeyen sadakallahu lazım diyecek yani. Ne diyor burada? Bir günaha düştün. Eğer o günah senin boynunu büktüyse seni Allah'ın karşısında mahcup hissettirdiyse seni bütün insanlardan kendini alçak bilmene herkes benden neftal, ben ne bozuk adamım şuuruna erdirdiyse o günah sana teheccüd kıldım bugün pazartesi sünnet hemide oruçluyum diye izzet, gurur ve kibir veren ibadetten hayırlıdır diyor nasıl bir şer nasıl bir şer ayet değil hadis değil ama gel de önünde eğilme. Bunun gibi kaç tane madde var? Bak bu kelime kaç yıl kitap eder? Teheccüd kıldın, ertesi gün adamlara hava atıyorsun. Ulan sabah namazını bile kaçırmışsınız be. Ben gece üçte kalkıyorum. Ne bozuk adamsınız falan. Hareketlere bak ha. Ondan sonra teheccüd kılmış, hareket çekiyor. Kibirlendi bu. Öbürü de sabah namazını kaçırdı diye ağlayıp duruyor. Üzülmüş yani. Ya Rabbi ne tembel adamım şimdi. Güneş doğdu ben namazı kaçırdım. Allah'ım diye. Kendini ne yapıyor? Bütün milletten akıl görüyor. Ha şurada şurada cemaat var. Kendini en akıl görüyor. Neden? Ya bunların hepsi sabahı kılmıştır. Ben sabaha bile bugün cemaatı kaçırdım. Hatta namazı kaçırdım ya kendini alçak görüyor. Kasıtlı yapmamış tabii. O hal öbürünün teheccüd kılıp havalanmasından daha hayırlıdır diyor. Anladınız mı? Ya bu hadisi kutsiyede de var. En iyi ümümüz Ha bu İleyh min zecelil müsebbihin. Yani, Sübhanallah diyenlerin, böyle havalı havalı, gururlu falan, böyle zikir halkalarında, zikir seslerindense, günahkarların inim inim inlemeleri bana daha sevgili geliyor. Çünkü neden? Alsatlığını ifade ediyor Allah'a karşı. Hükem sahibi İbn-i At-Talya İskender. Evliyaullah'ın şahı Karafe'de, Mısır'da yatıyor, Kahire'de. Ziyaret nasip oldu elhamdülillah. Onun Şeyh'i kim? Ebul Abbas el-Mursi. Ebul Abbas el-Mursi, İskenderiye'de yatıyor. Ziyaret nasip oldu elhamdülillah. O zat ne derdi? O zat derdi ki, ben bu elimle, ki 500-600 sene sonra, ben bu elimle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle musafa ettim. Yani, uyanıkken görüştüm derdi. Evet, Ebul Abbas, Mursi, Evliyaullah reislerine. Onun Şeyh'i kim? Ebul Hasen-i Şazeli. İbn-i Atayillah onun halifesinin halifesi. Hakim Kattesallahu Sırru'nun, Hakim Tirmizi'nin Sırra'unun sözlerine çok büyük değer verirlerdi. Geniş ölçüde onlardan faydalandıklarını beyan ederlerdi. Bütün meşayih, ulema, evliya, o bizim önderimiz, o tasavvufun imamlarından diye beyanlar da bulunmuşlar. Hatta esasını söyleyelim, en büyüğünü söyleyelim. Turp'un büyüğü heybede dediler ya. Heybedeki tulumu da çıkartalım. Şah Nakşibend. Hazretül Haçe Muhammed Bahauddin Şah Nakşibend. El Üveysi, El Bukhari Hazretleri. Katasallahu aleyhisu. Ne diyor? 30 sene manen Hakimi Tirmizi'nin ruhaniyetinden beslendim diyor. Koca Şah Nakşibend. 30 sene onun kabrine tevecüh ettim diyor otuz sene. Hatta tirmize kalkıp giderdi. Bazı kere diyor yolda karşılanırdım diyor. Ruhaniyet gelirdi daha ben kabre gitmeden. Bazı kere başka yerlere yönelmişti. Başka işler peşindeydi. Ben giderdim. Ruhaniyet orada yok. Sonra gelirdi diyor. Ne adamlarmış bunlar ya? Bizim frekanslar hep tıkanmış. Nasıl? La taif tıkanmış. Kalp, ruh, sır, hafi akva. Hepsi bizim tıkanmış. İşimiz, gücümüz yemek, içmek, konuşmak, görüşmek. Dünyanın karı, dünyanın zararı. Manevi alemden alakamız yok. Tasavvuftan nasibimiz yok. Tarikat dersi yapanlar bile sayı doldurmaya, vakti, saati doldurmaya uğraşıyorlar. Manevi alemden bir perde peçe açılan yok. Ne olacak bu? Ne kadar bozuldu bu memleketin hali ya? Bu milletin hali ya? Haa, tabi ki insanlar bozuldu ben ne demek istiyorum? En bozuğu benim demek istiyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Evet, kim, kim insanlara derse ki e, cahildir, fevvecelûm, onların en cahili odur diyor. Kim derse ki insanlar sapıtmış, men kâle innen nâse dallû sapıtmış bu millet derse diyor, o onların en sapığıdır diyor. Buna göre, en bozuğu benim neden? Ben bunu size ispat edebilirim tabii ki. En bozuğunun ben olumu. Yani en mahrum. Çünkü siz benim kadar evliyaullah görmediniz. Efendi Hazretleri gibi zatın yanında 40 sene benim kadar bulunmadınız. Benim kaybım ve ziyanım sizden çok fazladır. Çünkü ben çok daha fazla kazanma imkanları buldum sizden. Ama şu geldiğim noktada kaybettiğim kazandığımdan çoktur. Hala kazandığım kaybettiğim zekatı olmaz. Yazık değil mi bana ben perişan ettim kendimi. Ne kadar istifade edebilirdim. Akıyordu feyiz. Akıyordu yani. Ayağımız yerden kesiliyordu. Ne teveccühlerine mazar olduk. Ama geldiğimiz duruma bak. Yani işte bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz o kadar. Papağanlıktan başka ileri geçemedik. Ağzımızdan konuştuğumuz kalbimize inemedi bizim. Allah'ım bu cemaat hürmetine Allah'ım. Cuma gecesi hürmetine Allah'ım. Dinleyenlerdeki salihin salihat hürmetine Allah'ım bilmeden bana da tattır bir nasip ya rabbel amin Allahum salli ala Muhammedin ve alihi ve <gülüyor> ilk olarak kendinizden başkasına yapılan duaya bu kadar kuvvetli amin dediğinizi gördüm. <gülüyor> Kendinize gelince feci amin diyorsun. Ya 40 tane şehide okuyoruz aminler zayıf. Bu cemaatında geçmişler dediğince o amin. Neden anana babana gidiyor değil mi? Gitsin Allah rahmet etsin. Kabirleri nur olsun ölmüşlerimizin ama bu sefer kuvvetli amin dediniz. Herhalde tutturdunuz bu sefer. Bana da ölmeden bir nasip verirler inşallah. <gülüyor> Sevgime bağışlasınlar. Amin. Muhabbetime bağışlasın. Hiçbir nefsani gayem olmaksızın, kabirlerini ziyaret için binlerce kilometreler dolaşmama bağışlasınlar. Amin. amin. Allahum salli alâ Ve ala âlihî ve sahbîhi ve Ne buyuruyor? 30 sene onun ruhaniyetinden manen beslendim diyor koca şah nakşibend. Onun için hakimidirimizi büyük müymüş? He? Yok. Tanıdığınıza sevindiniz mi? Bir şeref oldunuz değil mi? Yok. Ya şereflendiniz yani. ha Tabi burada okursunuz. Daha ben çok ilimle ben şimdi bir dakika da bunları anlatamam. Şimdi en yakın müridi evliyanın reislerinden çok Ebubekir el-Varrak bu bütün kitaplarda geçen büyük zat, onun en yakın talebesi ve müridi. Dediler ki, efendi hazretlerinden görmüş olduğunuz bir menkıveyi bize beyan eder misiniz? Dedi ki, ben size ne anlatayım, onun bütün halleri acayip idi. Fakat benim başıma bir iş geldi dedi, hiç böyle bir şey görmedim. Bir gün bana dedi ki, şu dedi, terekten cüzler var, yani Cüz demek Kur'an cüzü demek değil, hadisin de cüzü var. Yani bir yazı bölümü demek istiyor. Şurada dedi, risaleler yazmışım, cüzler var. Bunları al dedi. Git Ceyhun nehrine at. Çok da gizli ilimler var o risalelerde. Hiçbir yerde bulunamayacak hikmetler mevlâ ilah etmiş. Ya kıyar mıyım dedi ya? Nasıl kıyarım yani? Aldım dedi atmaya gönlüm razı olmadı götürüp evimde gizledim zamanı gelir belki sorar belki izin verir sonra okumamıza kim bilir Mevla neler öğretti ona gizli ilimlerden koyalım kenara dedim durdum. geldim derse dedi attın mı durdum şimdi ne gördün dedi sen dedim ki hiçbir şey görmedim şimdi yalan da konuşamaz tabi attım atmadım demiyor ama attımdan sonra diyor ki ne gördün Dedi git hiçbir şey görmedi O zaman atmadın dedi. Bir şey görecektin dedi. Hemen geri döndüm. Yani bir yandan canım gidiyor, ilimler gidecek. Hiçbir kitaptam istiyor. Bir yandan ne göreceğim acaba? Bir heyecan sardı beni. Geldim Ceyhun kenarına cüzleri aldım, risaleleri aldım. Bir bölüme geldim. İşte nereye? Şuraya git demiyor bana. Ceyhun'a git diyor. Geldim kıyıya Bismillah Attım. Attığım anda su ikiye ayrıldı. Bir sandık çıktı belirdi. Sandığın kapağı açıldı. Su götürdü risaleleri. Sandığın içine koydu. Kapağı kapandı. Hadi bakalım su da üstüne kapandı gitti. Gözlerimle gördüm diyor. Bu çok meşhurdur yani. Hakim en meşhur kerameti bu. Cüzler, risaleler kutunun içine düştü. Su eski halini aldı. Yine geldim, geriye derse geldim. Dedi, attın mı? Attım. Ne gördün? Anlattı. Dedim ki, Efendi Hazretler, ne olur beni mazur görün, bağışlayın. Allah Teala'nın hakkı için. Sırrı nedir? Sır var. Sırrı nedir? Evladım dedi, büyüklerin ilmine dair, tasavvufun inceliklerine dair risaleler yazdım. Fakat öyle risaleler yazdım ki, Manalarını anlamaktan milletin aklı aciz kal, kalır. Mevla Teala buna hükmetti ki, bunları bu millet anlamayacak. Anlaşılmayacağından dolayı, Hızır Aleyhisselam, kardeşim Hızır Aleyhisselam benden istedi. Dedi ki bunlara ben bir bakayım. <gülüyor> Hızır Aleyhisselam da ondan istifade ediyor. Bir, acayip bir şey yani. Ben bu Risalelere bakayım dedi. Bana dedi ki, sen onu attır Ceyhun Irmağına, o bana gelir. Ben bilmiyorum daha ilerisini dedi. Madem ki o su açıldı, o kutu çıktı, içine düştü, kapak kapandı, onu getiren götürür işte. Bu dedi Hızır Aleyhisselam'a götürülmek üzere benden istendi. Bu ilimler size nasip değildi dedi. Bu acayip bir şey der. Mesela Muhyiddin İbn Arabi'nin 500'den fazla eseri var. Muhyiddin Arabi dediğiniz mübarek adam 150 cilt tefsir yazdı. O 500'den bir tanesi bu. 150 ciltte nereye geldi? Kur'an'ın yarısına geldi. Ve'allemne amil ledünne ilma. Vefat ettiği, kaldığı ayet neresi biliyor musun? Biz ona ledün ilmi verdik. O ayette de vefat etti. Koca Muhittin İbn Arabi. Yani bunların ilimleri, kitapları, eserleri ne? Ne anlı idâ degale sin fişin zahara kabru muhiddin demiş. Sinşına girdiğinde muhiddinin kabri ortaya çıkacak. Kimse bir şey anladı mı? Kabri kayıp. İftira atanlar zaten ona zındık demişler, şu demişler, bu demişler. Ondan sonra kabrini kimse bilmiyor. Ne zaman Yavuz Sultan Selim Han Şam'a girdi ne dedi? Muhittin İbni Arabi'nin kabrini tespit edeceğiz. Sin Selim'in sini Şam Şi'nin, Şam'ın Şi'ni sin şuna girince muhiddi'nin kabrini görürsünüz, nasıl türbe olacak dedi. <gülüyor> Oldu mu? Oldu. Bunu ölmeden evvel söylüyor. Nasıl iş bu? Attan düştü, bacağı kırıldı. Geldiler efendi hazretleri diye kaldırırken ne dedi? Ben bugün burada düşeceğimi Fatiha'daki ilimlerden istihraç etmiştim dedi. Fatiha'daki ilimlerden. Ya Kur'an-ı Kerim'de herkesin anlayacağı manada ilimler var. Biz hele düzünü anlasak yetecek de onu da anlayamıyoruz. Bunlar ne büyük adam ya. Muhittin-i Arabi'nin öyle kitapları vardı. Ben dedi bir kitap yazdım. Talebelerimden kenara koydum. Nuskale yiyecekler istinsak yani. Onlar da çoğaltma yapacaklar. Kırdayız, oturuyoruz dedi yeşillikte. Bir de baktık, yok. Bütün müritler bakıyor, kitap yok. Rüzgar yokmuş şey yok. Bu buradan nereye gitti? Sonra dedi ki, ruhaniler, melekler falan kıskandı. Sizin bunları öğrenmenizi istemediler, kaldırıldı bu işte. Bazı kitaplarını alıyor gidiyordular, bazılarını cinler alıyordu, bazılarını me melekler alıyordu. Bazı kitapları hiç ulaşmadı bize. Anladınız mı? Bunlar Mevla'nın özel kulları, has kulları. İnanmak lazım. İtikad ederek kazanacağız inşallah. Evet, Hakimi Tirmizi'den bahsediyoruz. Bunun hangi kerametlerinden anlatacağız? sonsuz sayısız kerametleri var. Mesela... Burada bakın, İbn-i Neccar ne demiş? Müslümanların imamlarından büyük imam. Dinin temel meseleleri hakkında hadis-i şeriflerin manalarına dair çok büyük musannefatı var. Kitapları var. Meşhur Neva'dır ül ona aittir. Ebu Nüaym, hilyet evliya sahibi, meşhur. Büyük muhaddis ne demiş? Meşhur eserler sahibidir. Hadis yazmıştır, muhaddislerin tarihi üzeredir. Maneviyat yolu müstakim istikamet üzeredir. ehl sünnete, muhalif, mürciye gibi fırkalara reddiyeler yapmıştır. Büyüklerden nakledilen eserlere hakkıyla iktifa etmiştir. Bütün hepsi İmam Zehebi, tarif İslam'ı var, 40-50 cilt. Siyer-u Nübelâ var, o da 30-35 cilt, bizde var işte. O iki eserinde de beyanlarda bulunmuştur. Evet. Çok itibarda heybet sahibi bir alimdir. Hadisler yazmıştır. Hikmetli ilimleri, vaaz nasihatleri mevcuttur. Birçok alimin burada beyanları var. Evet. İmam Kelâbâzi, Bukhara'da yatıyor. et Sahibi tasavvufun alfebesi, elifbası, et -tarruf. O kitabı yazan Sofiyenin imamlarındandır diyor. Mesela. Yani burada Hakim Tirmize Hazretleri'nin birçok şeyini okuyabilirsiniz. İmam Hücviri. Hücviri çok büyük. Zat ona gidemedim. Pakistan'da. Allah nasip etsin inşallah. Allah. Keşfül Mahcub isimli eserin sahibi. Rabıtada ondan kaynaklar verdim. O mübarek zat diyor ki benim yanımda öyle bir kıymeti var ki diyor. Kalbim tamamen ona bağlanmıştır diyor. Kalbim tamamen ona bağlan. Ki hücvuri evliya olan reislerindedir. Muhammed İbni Ali yani Hakim Tirmizi diyor. Tek bir iri bir tek tane incidir. Cihanda eşi az bulunur. Hakimül Evliya. Bütün velilerin içerisinde en büyük hikmete mazhar olmuşlar. Şimdi Hakim İtirmizi hazretlerine buyuruyor? Rabul İzzeti rüyada mana aleminde bin kere gördüm. Allahu Ekber evet Allahu Ekber İmam-ı Azam 100 kere gördü 99 gördü Dedi ki 99 kere Mevla şekilsizdir Nurlarından bir nurla tecelli ediyor Mevla görülür Rüyada görüldüğünü eli i sünnet kabul etmiştir İmam-ı Azam diyor ki Bir daha görürsem Mahşerde nasıl kurtulacağımızı soracağım diyor ya i̇bn Abidin'de de geçiyor bu ya Yüzüncü gördüm diyor, benim dualarım kitabımda var. Sübhane lebedî lebed, Sübhane l-vâhid-i lehad, Sübhane l-ferdî s-samed, Sübhane râfi'u s-semâ bi-gayr-âmed, Sübhane men besadal erdâ alâ mâin c-med, Sübhane men khalaqa l-khalqa fe-ahsâv-u m-ad-ed, Sübhane ve-le men se-ahad, Sübhane l-ledî lem vettek ve-lâ veled, Sübhane l-ledî lem yelid ve-lem yûlede, ve kim bunu sabah akşam okursa mahşerde azabımdan emin dedi. Yüzüncüde aldım Mevla'dan diyor. Hakim-i buyur? buyuruyor. Rabbel izzeti fil فِي الْمَنَامِ الْفَمَرَ Bu çok meşhurdur. Akadir Taftazani'nin kenarında bile geçer haşiyelerinde. Rabbul izzeti yani ululuk sahibi Rabbimi rüya aleminde bin kere gördüm. Bir keresinde sordum ki, Ya Rabbi iman selameti, imanımızı nasıl kurtaracağız? Bütün ulema, evliya o makama gelmişler. Hala kafir ölmemek için dua ediyorlar. Biz neyimize güveniyoruz? Biz neyimize güveniyoruz? Rabbul izzet Mevla Teala bana buyurdu ki bu da biraz başka rivati burada. Allah'ıma ya Rabbi, ya hayyya kayyum, ya bediyah semavat vel ardı ya del celal vel ikram ya men la ilahe illa ente subhaneke, inni eselüken tuhye kalbi binuri marifetike, Ebeden ya Allah'u ya Allah'u ya Allah. Çocukluğumdan beri bırakmadım ben bunu. Çocukluğumdan beri. Her sabah namazının sünnetini kıldın, farzını kılmadan evvel bunu oku, 40 keredir, ortası üç keredir, en azı bir keredir. Bunu okursan, imanın sana bağışlanacak. Asla kafir ölmeyeceksin. İmanını kaybedersen, geride yaptığın bütün had, zekat, namaz boşa gitti zaten. Son nefes muteber. Son nefeste imanı kaybetmemek için zulüm yapmayacaksın. Kul haklarına girmeyeceksin. Haksızlık yapmayacaksın. Garibanı ezmeyeceksin. Bunlar son nefeste imanı kaybettirir. İstersen sabaha kadar teheccüd kıl. Burada da başka bir şey söylüyorum şimdi. En mühim mesele namazlı abdestle hacı hoca olman mühim değil. Kul hakkına girip zulüm yaparsan son nefeste imanı gider. Zulüm yapma arkadaş. Az zulm zulümat günü evvelki Bukhari hadisinde zulüm kıyamet günü karanlıklar halinde üstüne çöker diyor. Daha ölmeden çöker iman nurunu söndür. Karanlık binerse ne olur? Nur söner. Bu bu kitapta yazdığım kitapta 35. sayfede okuyacak mısınız? İnşallah. Sabahın sünnetiyle farz arasında. Şimdi Hakim Ütirmiş Hazretlerinin vefatı. 230 yılına doğru doğmuş. Yani ne demek oluyor? Üçüncü asrın başlarında doğmuş. 320'de vefat etmiş. Buna göre 90 seneden fazla ömür sürmüş. Ama ben 120-130'da gördüm. Bazı alimler mesela keşfuzunun sahibi Katip Çelebi diyor ki şehit olarak öldürüldü diyor. Diğer bazı kitaplar yani bildiğimiz şekilde öldü diyor. Yani eceli geldiğinde öldürüyor Fakat bazı alimler de 120-130 yaşlarında eli Sünnet dışı fırkalar tarafından şehit edildi diyor. 130 yaşında şehitlik. Bu da önemli bir rivayetler arasında geçiyor. Ömrünün sonuna kadar eser yazmış, müritleri terbiye etmiş, irşad etmiş, Tirmiz'de vefat etmiş. Bazı rivayetlere göre Nişabur'da vefat etmiştir. Nişabur'dan nakledilip Tirmiz'e getirilmiştir. Ama ben Tirmiz'deki Kabri Şerif'inde öyle ruhaniyet buldum ki yani az çok bir şey anlıyorsam da Kabri Şerif'in orada olduğunu anlıyorum. Ama Şahnak, ben de Hazretlerin zaten onu ziyaret için Nişabur'a gitmesi çok zor. Nişabur çok uzak. Tirmiz yakın Bukhara'ya. Tirmize gittiği Merv'idir. Dolayısıyla Şahnak, dahi bilmez mi ruhaniyet Kabri Şerif'in nerede olduğunu? Oradan da o taraf Tirmiz'de olması kesinlik kazanmıştır. İnşallah size de ziyareti nasip olur. Hikmetli sözleri. Kaç tane hikmetli sözü var? Şimdi burada ben tabi hikmetli sözü sonsuz. Peki binlerce, on binlerce. Ben bazı kitaplardan derledim, topladığım kadarıyla 39 tane hikmetli söz toplamışım. Tek başına bir kitap eder. 39. Bazısı yarım sayfa bir sayfa. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İser geçiyor ve İsrûn alam kendisi başkalarını kendilerine tercih ederler. Sahabe hakkında. İhsar nedir? Soruyorlar. Tefsir işte bu şimdi. Diyor ki İsan nedir? Başkalarının lezzetini ve rahatlığını kendi lezzet ve rahatlığına tercih etmendir. Var mı bizde? Sifta yok. Yani yolculuktayız, ekmeğin en iyisini biz yiyelim değil mi? Yatağın en hasına biz yatalım öyle mi değil mi şimdi? Ben hasırda yatacağım, taşta yatacağım öbür adamın benden bir fazlalığı da yok Müslüman kardeşim o niye süngerde yatsın arkadaş ya? Yani? He? Bizde İhsar var mı? Hatta ne yaparız biliyor musun? Kıskançlığımızdan dolayı sen de toprakta yat Efendim deriz. Efendim eşeği süngerde yatırırız yani. Hayvan yatsın ya. İnsansak müşterekiz falan. Öyle mi? Hani demiş ya. Efendim. Komşunun bir öküzü öleceksin. Benim iki öküzüm ölsün demiş yani. Yeter ki şu komşunun bir öküzü ölsün demiş yani. Çünkü kıskançlık asla Tabağın bile böyle Eskiden herkes bir tabaktan yiyor böyle Yağlı tarafını böyle anlamadan Bir de baktın kendi tarafına çeviriyormuş Öyle mi değil mi? <gülüyor> Nasrettin Hoca öyle yapıyormuş ya Baklava bitmiş önünden Karşı taraftan Ayıp olmasın uzanmayayım diye Şu benim karı bir sinirlendirdi beni Tam buraya gelir ayak demiş Ha böyle saçından tutun bir çevirdim demiş tepsi <gülüyor> Yine baklava <gülüyor> Önüne almış yani Şimdi böyle işimiz gücümüz Yatakta en iyisi Bu işler nerede belli oluyor? Bu işler Öyle dükkanına misafir geldi, evine misafir geldi. Buyurun yiyin illa siz için, siz önden buyurun. Meyvanın soyulmuşunu siz alın, bana gelir falan. Nasıl olsa biliyorsun, var tabi sana da gelir. <gülüyor> Bunlar İhsar değildir. İsar nedir? Başka elma yokken ona vermektir. İsar nedir? Azıcık bir su kalmışken onu tercih edip de ben ölürsem öleyim, o işsinde yaşasın demektir değil mi? Başkasının bir, bir mana vermiş buraya. Gel de şimdi hakim deme. Bu bir. Şükür nedir? Huşur sahibi, huşur sahibi kimselerin e, alametleri nelerdir? Ha burayı şunu okuyalım bugünkü derste. İmanın gitmesine en çok sebep olan şey nedir? Hakim Tirmize Hazretleri buyuruyor. Üç günah vardır. Bak bu ders bu muhteşem bir şey. Geri kalan otuz küsur taneyi size bırakıyorum okursunuz. Ben hepsini size şerh edecek vaktim yok. İman nimetine kavuştuğuna şükretmemek. Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükrediyor muyuz? Elhamdülillah. Ama çok şükredeceğiz. Tam Allah'a bağlanacağız ben. Efendi Hazretlerimizden kaç defa duydum. Sonra Nur Bey tefsirinde de gördüm. Belaminli Bavrayı duydunuz. Kur'an-ı Kerim'de evet ve aleminle belli Biz ona kerametler vermiştik. İsme Azam duasını öğretmiştik. Bir dua ettiği zaman dağlar yerinden oynuyordu. Ama o ne yaptı? Dünyaya tabi oldu. Şeytan onun ihva etti. Yılan derisinden soyulup çıktığı gibi bütün kerametlerden soyuldu, dinden çıktı gitti. Bu adamın kıstası uzundur. Bu Bel'am İbni Ba'a'uradır. Birçok peygamber Mevla Teala'ya müracaat ettiler. Bel'am'dan sonra gelen Enbiya-i Ben'i İsrail. Dediler ya Rabbi bu kadar keramet verdim sen buyuruyorsun. E, i̇smi Azam'ı öğretti. Bu adam nasıl oldu da? Hepten kafir oldu yani. Günahkar da değil. Dinden çıktı gitti. Mevla Teala buyurdu ki, bir kere bile iman nimeti için bana şükretmedi. Bir kere şükretseydi nimetini selbetmezdim. Siz iman nimet. Onun için elhamdülillah ala nimetil iman. Elhamdülillah ala nimetil islam. Elhamdülillah ala hidayetir Rahman, ala tenfikir Rahman. Hamde deriz ki Allah bizi bu yola muvaffak etti. İslam'a kavuşturdu en büyük peygamberin ümmetlerinden eyledi. Allahu salli ala seyyidina Muhammedil habibül mahbub şafiul a'lili ünfericül İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Devamlı korkacaksın. Eğer siz bu yaşa geldiniz ya benim imanım garanti, Müslümanım sonunda cehenneme girsem bile sonunda cennetliyim falan filan. Bu kafadaysanız tehlikedesiniz. Devamlı ben acaba kafir ölür müyüm? Tehlikesi var. Hüsnü hatime. Sonum güzel olsun duası. Alaaddin Efendi babamız 120 yaşına kadar yaşadı. Bir rivayet. O yaşta kutbul ektab gavsü levtat. Kabrinde de böyle yazıyor. Kutupların kutbu bütün 3'ler, 7'ler, 40'ların Gavsı. O mübarek derdi ki Yani gelene gidene Ayrılırken Ne olur bu dedenin Hüsnü katibesi için sonumun iyi olması için Bana dua edin yavrularım Ağlardı hüngür, hüngür hüngür Böyle gözleri oluk oluk akarmış İmanımı kurtarabilir miyim diye Ama bizde böyle bir telaş yok İşte bu büyük sinyal tehlike çanları çalıyor Neden? İmanım gider diye korkmuyorsan tehlikedesin Çünkü neden? Muhafaza etmeyeceksin demektir. Her türlü rüzgara ve akıntıya açıksın demektir. Çünkü ko gideceğinden korkmadığın için korumaya almıyorsun demektir. Onun için önüne gelen hacı hocayı dinliyorsun. Her çağıranın peşine gidiyorsun. Ondan sonra kaderi inkar ediyorsun. Amentü'den çıkıyorsun. Birçokları namaz abdestle hocaları dinlerken helak oldular. ehl sünnet dışı alimleri dinleyerek ayetleri, hadisleri inkar ettiler. Neden? Araştırmadılar. Neden? Ya ben bu adamı sapık mıdır? Nedir? Görüşü nedir? Ben bundan dinliyorum. Zehirlenirsem ne olacak? İmanım giderse demediler. Çünkü neden? Bana bir şey olmaz. Ben iyi Müslümanım, ben inceliyorum. Benim aklım var. Ya bu din senin aklında değil ki, ayetli nedir? Sen neyi kıyas ettin de ne konuşuyorsun? Kaderi inkar etmek, ahmentü imanet inkar etmektir. Birini inkar, hepsini inkardır. Adam alın yası yok diyor. İslamoğlu. Nasıl bunu okuyorsun, dinliyorsun? O sıra imanımı kurtarabilir miyim? E ben ne yapabilirim sana arkadaş? Üç, müminleri incitmek ve Müslümanlara eziyet etmek. Komşuya eziyet, işçiye eziyet, yanındakine eziyet, berikindekine eziyet, karısına eziyet, karısıysa kocasına eziyet. Hatta kadın ediyor. Müslümana eziyet yaparsan son nefeste imanı kaybedeceksin. Eziyet yapmayalım arkadaşlar. İncinen olalım, inciten olmayalım. O beni incitti. Ne yapalım incisin ya? Ben incitmeyeyim. Öldürülen olalım, öldüren olmayalım. Aldatılan olalım, aldatan olmayalım. Dövülen olalım, döven olmayalım. Bize böyle tembih ettiler. Ne olur size? Sahip olun nefsinize ya. Kaybolur imanınız diyor. Evet. Biliniz ki Hakim Tirmüze kelamıdır. Haksız yere Haksız yere şu demek. Hani şeriatın cezası var seksen sopa. Orada görevli ona seksen sopayı vuracak. Veya kısası tatbik ederken idam kim yapacak? Bir cellat yapacak. Ama şeriatın emri ise bu. Ona zarar var mı bundan? Yok çünkü kısası da biri yapacak. Ne yapacak? Adama kendi kendini öldür denmez ki. Anladım, O fıkıhtı ayrıdır. Hak, haktır. Haksız yere bir Müslümanı incitmek Kabe'yi, Muazzama'yı yetmiş kere yerle bir etmekten daha büyük günahdır. Eziyet yap zulmetmeyen. Aman arkadaşlar aman. Bu arada böyle sözler beyan ediyor. Allah'ın sevgili kulları kimler? Anlatmış. Kalplerin kemale neyle olur anlatmış. Efendim, sabır neyle kazanılır? Anlatmış. Şüküre neyle ulaşılır? Anlatmış. Öyle basamaklar. İhlas yedi şeyle hasıl olur. <gülüyor> Mesela 27. hikmet. İhlas kazanacaksın. Çok önemli. Tergibüteri hadislerini dinliyorsunuz işte İhlas'tan devam ediyor dersler. 7 şeyle hasıl olur. Böyle tek tek saymış. Madde madde, o yedi maddeyi izah etmiş. İhlası sonra tarif etmiş. Kaç türlü ayrı ayrı tarif etmiş. Tevazu. Böyle böyle yaparak olmaz. Beş şeyle hasıl olur. Hep biri maddelemiş. Böyle mübarek maneviyat yollarını, hikmet pınarlarını, efendim, kalbin ve ruhun basamaklarını, ahlak amidi, bütün bunları böyle yani manevi şeyleri gözle görmekte gördüğü yollardan daha iyi tahlil etmiş beyan etmiş ve bizlere bu hikmetleri arz etmiş. Şimdi biz geldik, tabi dersin sonuna geldik diyelim ama sonunda eserleri var. Kaç tane kitabı var? Bu eserlerin ilimler var. Onları beyan etmiş. 59. sayfede de bitmiş. İkinci bölüme gelinmiş. Allah nasip ederse haftaya ikinci bölümü okuyalım. İkinci bölüm ne? el ihtiyat, İhtiyatlı ameller. Bu ihtiyatlı ameller inşallah alırsınız okursunuz ama ben de size kısa bir şerh ederim. Çünkü burada mesela birinci ihtiyatı söylüyor. İman tazeleme duası. Birinciyi söylüyorum, bitiriyorum. Sessiz olun. Kişi her sabah ve akşam imanını tazelemek için kendisinin imanına zarar verecek türden söyleme ihtimali olan şirk kelimelerinin ve ulemanın elfazı küfür yani insanı dinden imandan edecek, kafir edecek sözler olarak nitelediği kelimelerin zararını def etmek. Ve yine böylece, sade söz değil, kafir edecek işlerden, bazı işler de kafir eder. Mesela adam Kur'an'ı aldı, çöpe attı, kafir olur. Konuşmasına lüzum yok, Kur'an'ı inkar ettim demesine lüzum yok. O hareket, Kur'an'ı pisliğe atmak, şirktir. Kafir edecek işlerden yapması muhtemel olan, fiillerin şerrini bertaraf etmek üzere şöyle demelidir Evet ne diyor <gülüyor> Allah menni üşiükke Ey Allah ben seni şahit tutuyorum ve üşüdü melakedge de şahit tutuyorum ve hamelete arşike arşını taşıyan melekleri özellikle şahit tutuyorum ve sükkkane semmaavaar ki göklerinin yerlerinin bütün sakinlerini şahit tutuyorum ve Cem halkike, yarattıklarının cümlesini şahit tutuyorum neye şahit tutuyorum Benlik ben eşhedü en la ilahe illa ente senden başka ilah olmadığına şehadet ediyorum la şerikelek ortağın olmadığına şahitlik ediyorum ve eşhedü ene muhammeden abduke ve rasulüke muhammed efendimizin senin kulun ve elçin olduğuna şahit getiriyorum ve enne cemi'a ma'an zeltem min vahike fe hakkun ne kadar vahiy indirdiysen indirdiğin vahilerin cümlesi haktır Allah Allah buna şahitlik ediyorum Allah'ıma tekabbel minni şehadeti ya Rabbi bu şahitliğimi benden kabul eyle. Feyni yeşedü çünkü ben şahitlik ediyorum. Enneke <gülüyor> entellâh. Allah ancak sen de el ehadü samedüllezilem yelid velemiyulet velemiyukullehu Kufüven ehad. Sametsin, muhtaç değilsin, doğurmayansın, doğurulmayansın, eşi benzeri olmayan Allah'sın. O Allah da ancak sensin, senden başka yoktur diyor. Eğer diyor bunu her gün sabah akşam bir kere söylerse, İmanlı ölecek. Yani imanına zarar verecek şeyleri, şerrini bertaraf edecek. Tamam? Bundan sonra kaç ihtiyat var? 23 tane ihtiyat var daha. Kısa kısa bunlar. İnşallah önümüzde beyan ederiz. Allah kitabımızı hayırlı mübarek eylesin. Çok istifadeler nasip eylesin. Amin. Bütün okuyanların imanını kurtarmasına vesile eylesin. Amin. Bütün okuyanların gıybet, dedikodu, iftira vesaire, bulaştığı bütün günahlardan temizlenmesine vesile eylesin. Amin. Ahirete temiz çıkmamıza vesile eylesin. Hoştuk hatimemize vesile eylesin. Amin. Hakim-i tirmizi, Hazretlerinin şefaatlerine nail eylesin. Allah'ım ahirette elimizden tutmasın, nasip eylesin. Amin. Biz onun hayatını yazdık, okumak niyet ettik. Okuyacağız inşallah, De amel edeceğiz inşallah. Ve böyle büyük bir velinin kul buna sarılacağız inşallah. Allah'ın indirdiği, bildirdiği, ilham ettiği hikmetlerden müstefid olacağız. Ya Rabbi bizi azami derecede müstefizayla ya Rabbi. Feyizlerimizi, bereketlerimizi oluk oluk bu dostlarının pınarlarından, çeşmelerinden, gözelerinden, kalplerimize, gönüllerimize ilka eyle ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fati'in. Amin. Dua edeceğiz inşallah. Uzatmadım. Alacak verecek yok. <gülüyor> tamam. Başa baş gelir mi? Başa başa gelin. Sadece siz beni beğenin diye vaaz etmiyorum. Beğenmeseniz de, ne alaka deseniz de, bu konunun yeri miydi deseniz de, hiç beni alakadar etmiyor. Cami ne kadar büyük olursa, iman bildiğini okur. Ben doğruları konuşurum, bildiğimi söylerim. Kimsenin keyfine göre de vaaz etmem. Tamam? İnşallah. Amin. Sübhane Rabbil alel alel Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi Allahumme nas'aluka al-jannah. Amin. Fe na'udhu bika minan nar. Allahumme nas'aluka ridaka wal jannah. Na'udhu bika min ve wan nar. Allahumme nas'aluka al-jannah wa ma qarrab bihi am qabl amel. Amin. Na'udhu bika minan nar wa ma qarrab bihi am qabl ma amel. Amin. Allahumme nas'aluka khayr ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu ta'ala alayhi ve sellem. Na'udhu bika min sherr ma min nabiyyika Muhammad sallallahu ta'ala alayhi ve sellem.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 Allahümme Rabbena etmimlenâ nûrâna ve gfirlenâ enneke alâkülşeyin kadîr. Ya Arhamen Rahim, Ya Arhamen Rahim, Ya Arhamen Rahim. Feşli kanserli hastaları, acil şifalar ihtar. Amin. Ya Rabbi dertlerine devalar ikram Amin. et. Allah'ım eceli gelmeyenlere Ya Rabbi elden ayaktan düşürme Ya Rabbi. Amin. Yoğun bakımlarda süründürme Ya Rabbi. Kişelere muhtaç etme Ya Rabbi. Amin. Eceli gelenlere huslu katime nasip eyle. Amin. Eceli gelmemiş olanlara sıhhate afiyetler bahşeyle. Amin. Ereğli'den, Konya Ereğli'den Bünyamin Hoca ben Ağır Hastaymış kıymetli hocamızın, mübarek adamız Efendi Hazretleri'nin vekillerindendir acil şifalar Amin. dertlerine devalar ikram Allah'ım sen Fazlul Kerim'de çok hizmet etti vazetti etti, nasihat etti, bütün dünyayı dolaştı şifalarla hayırlı uzun hizmetler nasip eyle Ya, Amin. ya Rabbi bizden evvel ölenlere garip garip rahmetler eyle Amin. kabirleri nur eyle, dereceleri âli eyle Amin. şehit askerlerimiz as subay Ahmet Çelik, Uzman Çavuş İbrahim Bacı, Uzman Çavuş Selim Vural bu şehitlerimize hassaten rahmet eyle. Amin. Senin dininin yaşandığı ezanların, namazların ikame edildiği İslam beldelerinin muhafazası için burası yavruların eline geçmesin. Yahudilerin Büyük İsrail projesi Orta Doğu projesine alet olmasın. Güneydoğu, Orta Doğu, Güneydoğu bölünmesin vatanımızdan bir parça ayrılmasın Amin. bu İslam vatanı gavurların eline geçmesin diye Amin. bu vatanı muhafaza etmek için bu askerler bu polisler şehit oluyorlar Onlara affeyle ile Rabbi Amin. mağfiret ile ya Amin. tertemiz eyle ya Amin. yüksek dereceler ihsan ile ya Amin. onlara tetik çeken elleri kurut ya Amin. bilekleri kır ya Rabbi belalana acil gönder ya Amin. bu PKK'nın ve bunların bunlara dayanan bütün siyasi güçlerin partilerinin derneklerinin kacakalarının neleri varsa topyekun imha ele ya Amin. topyekun güçlerini kuvvetlerini iptal ya. Amin. bu vatanda bu memlekette bu vatana hainlik edecek bir kişi terk etme ya Hepsinin şerlerine kâfi gel ya Rabbi. Amin. Veya hıranlarsın iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Vatanımızı, İslam İslam vatanlarını bölünmekten muhafaza eyle. Suriye'de ehli sünneti aziz eyle. Ehli bidat-i zelil eyle. İran'da ehli sünneti aziz eyle. Irak'ta ehli sünneti aziz eyle. Yemen'de ehli sünneti aziz eyle. Ya Rabbi Filistin'de. Ya Rabbel Alemin Gazze'de ehli sünneti Müslümanları aziz eyle. Amin. Mayanmar'da Doğu Türkistan'da ehli sünnet Müslümanları galip eyle. Amin. Adalarını, adamızı mağlub eyle. Makhur eyle, zelil eyle. Amin. Güçlerini, kuvvetlerini imha eyle, iptal eyle. Kafirlerin birbirlerine düşüp güçlerini kendi aralarında harcamalarını mühesser eyle. Amin. Kazdıkları kuyuları kendileri düşmelerini nasip eyle. Amin. Yaktıkları ateşleri sen söndür Ya Rabbel Alemin. Veya gayren nasirin, veya gayren fatihin. Hangi dua dedimse son diyeceğim de unutturmayın bana. Derginin son sayfasında. Bunu bir daha bulamazsınız. Ne zaman basılı bir daha. Helal rızık isteyenler, hayırlı evlat isteyenler için meşayıktan bir zata ilham edilen dua. Ebu'l-Habbas Ahmet Eşşerciye Zebidi, büyük velidir. Esselat ve el-Fevâid kitabı da var bende. Çok kitapları var bende. Meşayık'ın tercüme hallerine Yer verdiği kitabı var. Tabakatul Havas, seçkin velilerin tabakaları. Ebu Said Abdullah İbni Yezid El Kasimi Kuddüs'e sürrûhunun hayatını anlatırken, ben okudum bunu kendim Arapça, o kitapta söylüyor. Bu zat, dikkat edin, Kadir Gecesi mana aleminde Allahü Teala'yı görmüş. Allahu Teala'yı görmüş. Bu dediğimiz çok sene tam. Bunlar 700-800 sene evvel. Kadir Gecesi'nde Mevla'sını görmüş. Kendisinden Helal rızık istemiş Allah'tan, bir de hayırlı, dindar, salih evlatlara kavuşmak istemiş. Birkaç gece geçmiş, hatiften nida gelmiş, hatif ne? Sahibi görünmeyen bir sesden nida gelmiş, bu veliye. Kendisinden çok faziletli bir dua, ondan işitmiş. Her sıkıntılı anımda bu duayı yaptım, feraha kavuştum. Salih evlatlarım da oldu, helal rızıklara da nail oldum diyor, kitaptan kaynağını da verdim. Bu çok büyük bir dua. Ey diyor hikmetiyle yarattıkları inşa eden, ey gökleri yerleri kaymasınlar diye imsak eden, kudretiyle tutan, ey evveliyetinin başı bulunmayan, ey ahiriyetinin nihayeti olmayan, ey gökleri yerleri eşsiz yaratan, ey iyilikleri reddedilemeyecek derecede çok olan, sende rahmet olduğuna iman ettim diyor. Ben senden hayırlı evlat istiyorum, helallık istiyorum işte hangi sıkıntıdaysan. Ben senden niçin istiyorum? Rahmet sıfatı sende mevcut olduğu için istiyorum. Ben senden niçin istiyorum? Çok günahkarım ama mağfiretin denenmiş ve bilinmiş, affettiğin sabit olduğu için istiyorum. Ey bütün zayıflerin velisi ve sahibi, ey bütün dertler, dertlilerin mededi ve imdadı, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim diyor, ben kabirde yalnız kalacağım ya, kabirdeki gurbet halime rahmet eyle, ve şu anda her şeyden ele tek çekmişim. Ancak sana yönelmişim. Bu halime merhamet eyle diyor. Çok büyük bir dua. Bu allah Teala tarafından bu zaten nida edildi. Rüyada değil. Rüyada istedim evladan. İki, üç gece sonra nida edildi. Böyle sabit bir duadır. Her sıkıntılı anımda ne istedim? Yetiştim evla diyor. Ve hayırlı evlat da buldum. Helal rızıkta buldum diyor. Bu da size hediye alsak amel edenlere Allah'ın rahmeti yakın olsun, karīb olsun. Amin. hayli muratlarına nail olsunlar. Amin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mehlibeytinin, Sahabe Sar Muhacirin, Şeyhül İslamların, Şeyhül İslam Şeyhülislam İsmail Efendi Hazretlerinin, selatin Ali Osman'ın, Fatih Sultan Yavuz Sultan Hazretlerinin, Belen Sari Hazretleri başta olmak üzere cümle sahabe güzüne bu Şehir i kudrat ve bu civarda metfûn olan cemî ulemâ-i salihane Vesilsile-i Meşahımızın, Hussan Şeyh'imizin, Alaedir Efendi babamızın, Ve burada bugün, Nezahatü annemizin ve ismimleri zikredilen, Polis asker şehitlerimizin, sair meyit ve meyitelerin, Ervahine vasılı olmak üzere, Bir Fatiha'nın yedi Kur'an'ı tartıyor. Bir Fatiha. Ona göre niyetli okuyun, güzel okuyun, Ölmüşlere de hediyeler güzel gitsin. Öyle patır kütür hızlı falan okumayın. Huzur üzere okuyun. Yarısında konuşmayın bir Fatiha'nın yani. Düzgün okuyun. Allah rızası için. El Fatiha.